Dünya Okumak Programı'ndan merhabalar ben Aytaç Timur. Ben Akif Pamuk. Bugün İzmir'den Profesör Doktor Tayfun Özkaya'ya bağlanıyoruz telefonla. Tayfun Bey hatta mısınız? Evet hatta. İyi, İyi akşamlar, akşamlar. İzmir'e çok selamlar. İyi akşamlar hoş geldiniz evet, Tayfun Bey. Lazım. İyi akşamlar. Tayfun Bey sizinle biz yerel tohum yönetmenini konuşmak için bağlandık. Sizi evet. ok dinleyicilerimiz kitaplarınızdan da tanıyorlar. Hmm. Bu tohum meselesi Türkiye'de 2011 senesinden beri böyle hiç bu konuyla aslında alakası olmayan insanların da gündemine geldi oturdu diye düşünüyorum. Tabii. Sizler diyeceğim bir iki üç dakika önce bu 2011'den buraya olan bir süreci kısaca özetleyip sonra bu tohum yönetmeliği üzerine biraz yoğunlaşabilir miyiz lütfen? Tabii ki. 2006 yılında ilk defa bu tohumculuk kanunu çıktı. Ee, 2000, ve bu yasa e, aslında büyük şirketlerin e, çıkarlarını savunmak için çıkarılmıştı. Benzer e, yasalar çok benzer bir yasa. Ee, Irak'ı işgal eden e, kuvvetler tarafından Amerikan yönetimi tarafından e, yani önce İngilizce hazırlanarak e, şey yapılmıştı hazırlanmıştı ve tabii onlar işgal altında bunu kabul ettiler ama ne yazık ki Türkiye bunu meclisinde benzer bir kanunu çok benzer bir kanunu meclisinde kabul etti ve bu yasayla kanunla tohumculuk kanunu alan bu kanunla çiftçilerin kendi tohumlarını başkalarına satması yasaklandı ve o günden bu yana da bu konudaki hegemonya devam ediyor ve o zamandan bu zamana Türkiye'deki yerel yani Türk sermayesine ait olan şirket büyük ölçüde şey yapıldı, satın alındı. Zaten diğer şirketlerde vardı, yabancı şirketler. Bir de tabii şunu bilmemiz gerekiyor ki bu tohum şirketleri bütün dünyada aslında aynı zamanda da ilaç şirketleridir. Ee, yani tarım ilacı şirketleridir. E, eti topu bazıları, bunlar da zaten 10 tane falan değil mi? Yani öyle çok e, evet, büyük evet. bir rakam da değil. Yani Monsanto yani, başta olmak üzere. Evet yani e, büyük bir e, şey var. Yoğunlaşma söz konusu. Piyasanın çok büyük bir kısmına Ve işte geçen sene e, bu büyük şirketlerden Alman şirketi olan Bayer Amerikan şirketi olan Monsanto'yu satın aldı. Evet. Böylelikle bu şirket dünyanın hem en büyük tohum şirketi, aynı zamanda en büyük tarım ilacı şirketi. Beşeri ilaçlarda da öndeler. Tabii tabii, bayar yani az, az buz değil. Yani konumları. Evet. Dünyanın 16. büyük şirketi oluşturuyor yani beşeri ilaçlarda. Hem hastaydı evet. hem tedavi mi edecek yani? Tabii tabii. <gülüyor> evet. Tüm süreçten para kazanıyor. Tay Tayfun Bey ben bir noktanın altını çizmek istiyorum. Yani bu yasayla, bu yasayla diyelim ki ben tarlamda ürettiğim tohumu aldım sakladım. Yanımdaki komşumun, yan köydeki, yahut başka bir ildeki arkadaşıma tohumu satamıyorum. Doğru mu? Bu net yani. Evet tabii tabii satamıyorsunuz. Fideyi de satamıyorsunuz. Böyle bir özelliği var kanunun. Ama Monsanto satar. Tabii ki tabii ki. Takas yapabiliyor yani bu... muyum? Efendim? Takas yapabiliyor muyum? Tabii ki tabii takas yapabiliyor. Aslında şöyle bir şey. Biyo çeşitlilikle ilgili ya da dünya genetik kaynaklarının kullanımıyla ilgili... Ee, bir uluslararası anlaşma vardı. Ee, bu 2004 yıllarında falan Türkiye tarafından da imzalandı. O şeyde e, e, uluslararası anlaşma aslında genel şirketleri de koruyan bir anlaşmadır. Fakat e, biyoçeşitli de korumak amacıyla bazı dengeler e, güdülmüştü onda o şeyde anlaşmada. O anlaşmada e, şeylerin e, çiftçilerin Tohum satma hakları da vardır, yani. E, fakat Türkiye bu da imzaladı o sırada, ama bunu uygulamadı, yani kanununda bunu e, geçirmedi. O zaman bir bürokrata sormuştum, niye hani böyle bir şey yaptınız? E, uluslararası bir anlaşmayı imzalandı ve orada çiftçilerin tohum satma hakkı da vardı. E dedi, bu dedi bizim dedi egemenlik hakkımız dedi. <gülüyor> yani ege, egemenlik hakkı çiftçileri ezmek için kullanılmış demek ki e, böyle bir durum var. Esasında Akif'in sorduğu bu takas mevzusu da benim hatırlayabildiğim kadarıyla bu çiftçinin tohumunu satmasını yasaklayan yasaya karşı dikkatleri çekmek üzere. Hatta birincisi seferi sardı. Evet. Ki orada ben de ne? vardım, siz de vardınız. Konuşmuştuk. Seferi sardı değildi birincisi. birincisi siz oldu. bugün beni böyle gördünüz. <gülüyor> Nerede oldu ilk? Ben Seferi Sardı hatırlıyorum gerçekten. Ya, ya ben yaşlanıyorum. muyum? Torbol, ya. Torbalı'da oldu. İkincisi e, Seferi Sardı oldu. Torbalı'da bizim doktora şeyden danışman olduğum şey vardı Zerrin Hanım. Zerrin evet. Torbalı'da bir kö köyün yani e, şey al temel alarak falan yapıyorduk. Orada Torbalı'da eee dizenizi arkadaşlarla birlikte ama seferi daha geniş, daha büyük oldu. Tabii biz buradan Bakalım bir otobüs Torbal gelmiştik İstanbul'a yani onu çok ha -ha -ha. Şimdi Torbalu'da yönetmeliğe gelirsek vaktimiz çok yok çünkü. Yönetmelik ha, taptaze bir yönetmelik. Ve bu yönetmelikle şimdi, il, ilgili ben yazıları oturdum, okudum. Hatta biz 8-10 aynen. arkadaş hem bu yazıları hem yönetmeliği masaya koyup böyle bir üzerine yoğunlaştık. Ve görebildiğimiz kadarıyla bu yönetmelik biraz daha sanki sofistike hazırlanmış. Doğru katılıyor musunuz bana? Yani şimdi böyle biraz bir şey, netlikten kaçınılmış özenle gibi geldi bana. Şöyle bir şey var. Ee, şimdi bu konuda da bir yazıda yazmıştım da Okudum bu şeyler yabancı yabancılar ya yani bütün dünya tohum şirketleri aslında yarar toğuma muhtaçlar yani bu biliniyor işte mesela 1980'lerde bir Amerika'da tohumlarda böyle buğday'da bir hastalıklar oldu falan o dönemde mesela Anadolu'dan giden bir buğday çeşidi Islafta kullanılarak Bunu kurtardı Yani bu kurtardı demek çok ciddi bir olay Çünkü eğer Bu yani kullanılamasaydı Resmen Amerika'da Şeyin yani buğday üretiminin Çöküşü söz konusu olacaktı Aynı şekilde Mısır'da Benzer bir problem oldu Gene işte Meksika'dan gelen bir Mısır Kurtardı falan falan Yani bu böyle yüzlerce binlerce Örnek verilebilir Şimdi bunlar biliyorlar yani e, şeyi muhtaç olduklarını biliyorlar. Ve son zamanlarda küresel ısınmanın da e, baya korkutuyor tohum şirketlerini. Ve işte EFA falan e, Bireşim Şehirta Tarım Gıda Örgütü Türkiye'den şey istiyorlar hep yani yerel tohum istiyorlar. Gerçi hep istediklerini alabiliyorlar. Fakat yetmiyor bu. E, daha da fazla e, ve çeşitli e, yani şeyler yerel tohumlar istiyorlar. Şimdi bu yönetmeliğin esas temel şeyi bu yani. Yani bu batılı ülkeler genellikle gelişmiş, ülkeler, gelişmiş ülkelerde genellikle yerel çeşitlerde sıkıntı var. Çok büyük sıkıntı var. Çünkü yani bu geçtiğimiz işte 40 yıl içinde yerel tohumlarını kaybettiler. kaybettiler evet. Bir de, bir de Amerika'nın bir özel bir durumu var yani. Çok özel bir durum var Kuzey Amerika'nın. Kuzey Amerika, yani Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada bulunduğu Kuzey Amerika kıtasında yarı kıtasında endemik bir kültür bitkisi, tek bir kültür bitkisi var o da Ayçiçi. Yani Amerika, Kuzey Amerika, bütün dünyaya çok çok çok muhtaç. Ama tabii şu var, yani bütün dünyanın her parçası bir yerine muhtaç bu konuda. Onda bir sıkıntı yok, bir şey yok. Fakat Kuzey Amerika özellikle e, çok sıkıntıda yani e, dolayısıyla yani Amerika Kanada e, buna çok çok daha büyük önem veriyorlar şirketler vesaireler falan filan. şimdi bunlar bunu yapmak istiyorlar yani e, almak istiyorlar daha büyük e, oranda almak istiyorlar dolayısıyla bir mekanizma kurmuş oluyorlar siz işte e, şirket şeyler e, dernekler ondan sonra belediyeler, üniversiteler bir yerel çeşit listesi hazırlayacaklar, çalışacaklar, dosya hazırlayacaklar ve işte özelliklerini tespit edecekler, fotoğraflarını çekecekler, ondan sonra bir örneğini yani gen merkezine Türkiye merkezine Ankara'ya verecekler. Dolayısıyla bunlar yani hazır bir mekanizma vasıtasıyla çiftçilerden şeylerden dernekler vesaireler vasıtasıyla toparlanmış olacak. Yani temel bu. Fakat burada da e, yani bir takım şeyler var. Mesela deniyor ki e, daha önce hazırlanmış olan çeşit listesine girdiyse bu listeye giremez. Veya koruma listesi dediği fikri mülkiyet haklarıyla e, korunmuş olan listeye girdiyse giremez. Şimdi burada şu, şu var. Belki bunlar çalınmıştır yani. Ee, yani yerel tohumlar <gülüyor> e, mutlaka yani biliyoruz e, bir takım yerel tohumlar şey yapılıyor. Yani yerel tohum değilmiş gibi falan işte biz ettik bunu falan falan diye e, şey yapılıyor ya da isimleri değiştiriliyor. Patent almak için değil mi? Evet, evet. Yerel tohum olduğu bilerek yani bir şey yapmadan saklamadan e, kullanılıyor. Şimdi bu ee, Yönetmenlik bunların artık kapatıyor yani bunun üstünü kapatıyor. Tem, temiz bir sayfa mı açılıyor ne? yani? Girmiyorlar. Kirli bir sayfa açılıyor. Temiz yani te yeniden en envanteri çıkartacak geçmişin e geçmişi paspasın altına süpürecek ha. bir çerçeve evet. öğretiyor. Evet. Evet evet, evet. Böyle. Şimdi, e Başka bir şey daha var. Buyurun. Ee, buyurun. Birkaç şey daha var tabii. Ee, yani yerel e, tohum dediğimiz zaman illa da çeşit anlamamamız lazım. anlamamamız anlamamız lazım. Bunlar işte mesela homojenlik falan gibi üç tane özellik var. Ee, şimdi yani çeşit dediğimiz zaman, varyete dediğimiz zaman bilimsel olarak. Mesela diyelim ki işte e, mesela Manisa Tatlısı. Yani, yani birbirinden ayırt edilmez. Ama mesela öyle bir şey var ki biz köy popülasyonu diyoruz bir şey var. Alt tohum, tohumluklarda bir alt şey var özellik yani. Bu böyle adeta 5-10 çeşitin karışımı gibi olur. Yani boyları, renkleri falan birbirine benzemeyen şeyler aynı tarlada yetiştirilir. Böyle bir karışım gibi evet, evet. bu köy popülasyonu. Çok faydalı bir şey bu. Çünkü büyük bir biyoçeşitlilik var. Ee, yani mesela yıllara göre değişimlere karşı, hastalıklara karşı bu pop köy popülasyonu dediğimiz tohumluk kendini korur. Şimdi mesela bu yeni yönetmelikte bunlar da çeşit olarak kullanılamıyor yani. Yani daha doğrusu tohumluk olarak kullanılamıyor yalnız söyledim. Bu da e, şey kapalı yani. Ee, bir de evrim, evrimsel evrimsel Bittiği ıslahı denilen bir şey var. Bu da binlerce çeşidin bir arada şey yapıldığı ıslah edildiği bir tohum. Tohumluk. Buna zaten kapalı. Bir de şu var. Yani bu tohumlukları gene tabii çift şeyler üretecekler. Şirketler üretecekler. Çünkü yönetmelik atıfta bulunuyor. Diyor ki işte işte kanuna göre diyor şu, şu şu koşulları yerine getirenler tohumluk üretebilir diyor. Onlara baktığınız zaman şu çiftçinin üretmesi bir, mümkün değil evet. Değil mümkün Onu zaten soracaktım yani. size. Evet. evet. E, Tayfun Bey mümkün değil böyle bir şey. sohbetimizin tam burasında e, evet. siz de Ege'li olduğunuz için ben de evet. böyle Ege'den esasında yaşı böyle bir 35'in üstünde olanlar hatırlayacaklardır. Bağlamasıyla özel e, şark, türküleri söyleyişiyle özel özay gönlümden bir parça seçtim evet çok güzel <gülüyor> hatırlıyorsunuz değil mi Özel gönlümü evet, asmam çardaktan tabii ki. müsaade ederseniz evet. dinleyicilerimizi bir geçmişe götürelim evet tahum tamam. meselesini de anlamak için geçmişe gitmek lazım bence sonra evet. size tekrar bir soruyla döneceğim tamam oldu Özel gönlümü Gönlümüz. dinliyoruz Bellidir Bellidir ama Denizlinin horozları bellidir Ötüver de gülü bir Bir ötüver Geniş odam kam zamanı değildir. Geniş odam kam zamanı değildir. Asmam yıkıldı, suyu sıkıldı. Bugün koca kızı görmedim, canım sıkıldı. Amanin canım sıkıldı. Asmam çardaktan, suyu bardakdan. Bir o atıver de kocaman kız, iliman göbekten, aman din iliman göbekten. <Gülüyor> Telli gelin, tüllü gelin, geliyor, geliyor ama... Kanat aşmış tüylerini beleyo... Ötüver de çil horozum, bi ö. Tüver tel gelin tasasından ölüyor, tüllü gelin kahırından türüyor. Asmam yıkıldı, suyu sıkıldı. Bugün çilonuzu görmedim, canım sıkıldı. Amanın canım sıkıldı. Asmam çardakdan, suyu bardakdan. Bir at verden kocaman kız ilimem göbekten Aman ne ilimem göbekten. Asma yıkıldı, suyu sıkıldı. Gönlüm koca kızı görmedim, canım sıkıldı, amanin canım sıkıldı. Asmam çardaktan, suyu bardaktan. Bir o atıver de kocaman kız, iliman göbekten, amanin iliman göbekten. Özay gönlümü dinledik, benim çocukken hakikaten çok sevdiğim, her TRT'ye çıktığımda böyle pür dikkat dinlediğim bir müzisyendi. Evet. Tayfun bir ikinci bölüme şunla başlamak istiyorum. Şimdi bu yönetmeliğe göre bir köylü hı hı. kendi ilinde tohumunu satabilecek hı hı. mi? Şimdi şöyle bir şey, bu yönetmelik e, yani yarar çeşitlere bir e, yol vermiş, değer vermiş gibi gözükmesine rağmen başlangıçta söylediğim gibi esas amaç gene şirketlerin bu küresel ısınma, işte hızlı değişen yeni şeyler, hastalıklar çıkıyor veya mevcut böcekler çok daha çoğalıyorlar falan falan. Yani büyük bir değişkenlik var. Bunlara karşı kendilerini garanti almak için çıkardıkları bir şey yani gene çiftçiyi falan korudukları yok aslında. Fakat bu yönetmelik gene de bu, bunların tohumluk olarak üretilmesine izin vermekle birlikte. Bunları böyle bir dar bir alana sıkıştırmaya çalışıyor. Şimdi e, başvururken mesela bu e, yerel çeşit listesine e, diyeceksiniz ki mesela e, dosyayı hazırlayan bu mesela işte atıyorum e, Ankara ilinde veya işte Kars ilinde veya olabilir belki birkaç ilde veya belki sadece bir ilçede e, yetişmektedir. O zaman e, bu tohumluğun e, yetişme bölgesi, yani üretilme bölgesi, tohumluk, tohumluk olarak üretilme bölgesi o bahsettiğiniz bölge olacak. Ya bu bir il olabilir, iki il olabilir, beş il olabilir veya bir ilçe olabilir. Dar bir alan. Bu da yetmiyor. E, burada üretilmekle beraber satış bölgesi de gene aynı bölge olacak. Yani mesela bu bölgenin bir mesela komşillere falan satalım, yok öyle de olmuyor. Bu da yetmiyor. Ee, Tarım Bakanlığı bu tohumluk tohumla bir kısıtlama getirebiliyor. Yani diyor ki mesela şu kadar miktardan daha fazla bu üretilemez diyor. Ya böyle bir e, şey var. Yani e, bir taraftan da hani e, şey yapılıyor, korkuluyor e, şeyden. Yani her ne kadar bunu şirketler de yapacaksa da çok yayılmasını şey istemiyorlar var, yani. Tamam var. Yayılması istemiyor. Evet. Peki biz şimdi biliyorsunuz sivil toplum örgütleri olarak, akademiler olarak, yerel e, yönetimler olarak uzun zamandır tohum takas şenlikleri yapıyoruz. Esasında evet. bu tohum takas şenliklerinde de maksadımız böyle yıllarca tohum falan değiştirmiyor. Burada evet. tohum meselesine bilhassa kentlerin dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Bu yönetmelik size son sorumda bu Tayfun Bey programının sonuna Hı -hı. doğru gelirken Profesör Doktor Tayfun Özka ile konuşuyoruz İzmir'den sevgili dinleyiciler. Bu yönetmelik sonucunda bir iki de böyle yazı çıktığı için size sormak istiyorum Hı -hı. şeyde medyada. Tohum takas şenliklerini yapmaya devam edebilecek miyiz? Çünkü bahar geliyor önümüzdeki dönemde her tarafta tohum takas şenlikleri yapılacak. Bu yönetmelik bunu engelliyor mu yoksa yolumuz açık mı? Yok yani e, yönetmelik e, tohum kanun kanun ortada durduğuna göre e, kanun da e, bu takasa e, izin veriyor. Çiftçinin kendi tohumunu üretmesi, e, kendi tohumunu ayırması, bunu takas yapması, elde ettiği ürününü satmasında e, yani hiçbir engel yok. Ama biliyoruz ki e, şeyler önce e, yani Tarım Bakanlığında çok fazla vardı yani tohum takas şenliklerine düşman olan hatta işte bir takım karalar çaldılar işte burada yani faydalı değil zararlı oluyor falan gibilerden ama sonra baktık mesela şey Cumhurbaşkanımızın Sayın işi o da bir tane tohum takas şenliği yaptı <gülüyor> Tarım Bakanlığı'na beraber Kemal Paşa'da hangi Kemal Paşa'da Bursa'da mı? yok yok İzmir Kemal Paşa'da. Öyle mi? Abi? Ben onu hatlamışım. Çok evet, yayıncı. evet. Yani e, yaptılar. Yani e, bir tohum takas şenliği yap, yapıldı. <gülüyor> Ona da birinci tohum takas şenliği dediler. E, <gülüyor> Güzel, çok güzeldi. Yani çok, 35. <gülüyor> falan belki. Bu da e, çok güzelmiş. Yani şöyle bir şey, bu mümkün. Yani e, şey herhangi bir engel getirmiyor. O, o konuda e, çalışmalara devam edilebilmiş. Yani bir engel yok. Biz de o zaman yine bu sene Nisan ayında 2019 İstanbul'da tohum takılış enliğimizi yapalım. E, Profesör Doktor Tayfun Özkay'ı dinledik İzmir'den Ege Üniversitesi Zirad Fakültesi'nden. Tayfun Bey açık radyoya, dünyayı okumaya katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler e, Bizi ve Türkiye kamuoyunu bilgilendirmeye lütfen devam edin. E, bütün İzmir'e sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun, sağ olun. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Açık Radyo'nun dinleyicileri ben Aytaç Timur, ben Akif Pamuk. Bir dünya yokumun da sonuna geldik. Ee, yeni seneyle birlikte umutlarımız da yeşeriyor. Hepinize iyi seneler diliyorum. Umuyorum bir sene boyunca tekrar Dünya Yok'makta birlikte olup yazarları, ilhamları, düşünürleri, tohumu, gıdayı mikrofonlara taşıyabileceğiz. Açık Radyo'dan hepinize kucak dolusu sevgiler, İyi seneler. İyi seneler.